Uluslararası Hranting Türkiye ödül sahibini açıklamaya geldi. Öncelikle ödülü takdim etmek üzere Hranting Vakfı Başkanı Raquel Dink'i sahneye davet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Alkışlarınızla 2023 yılı Uluslararası Hranting Ödül sahibi 13 Kasım 1995'te 1990, İstanbul ve Çevresi'ne yayın bölgesel bölgesel yapan Bölgesel Radyo istasyonu olarak kuruldu. Bugüne kadar çoğunu 1300'den fazla gönüllü programcının ürettiği 1200'ün üzerinde program yayınladı. Topluluk radyoculuğu alanında nadir görülen bir örnek olan bu radyoda programların yüzde doksan gönüllüler hazırlayıp sunuyor. Geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteren programları... Ekoloji, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, siyaset, felsefe, edebiyat, şiir, bilim, tarih, arkeoloji, antropoloji, temel hak ve özgürlükler, aktivizm gibi pek çok konuyu kapsıyor. Müzik programları dünyanın çeşitli köşelerinden, çok farklı türlerden ve müzik kültürlerinden örnekleri dinleyiciye aktararak zengin bir çoğulculuk sergiliyor. Radyo programlarında özellikle gezegenin geleceği, küresel iklim krizi, savaş ve barış, hak mücadelesi, aktivizm ve deprem gibi başlıkları işliyor. Şimdi, e, bugün tahmin edebileceğiniz gibi Akbeli'ni konuşacağız. Çünkü Muğla'da e, Akberen ormanları kömür madeni için e, yok edilmeye başlandı. Küresel iklim krizine karşı uyarı çanlarını yıllardır çalan radyo, bu alanda öncü yayınlar yaptı. Yayın hayatı boyunca insanları iklim değişikliğine karşı harekete geçmeye teşvik etti. Türkiye'de iklim değişikliği karşıtı ve iklim adaleti savunucusu hareketlere öncülük etti. Çok sayıda etkinlik ve mitingi canlı yayınlarla yansıttı mevcut hareketlerin görünürlüğünü arttırdı. İnsanlık için gerçekten bir antlaşmaya varılması, bağlayıcı bir antlaşmaya varılması ve fosil yakıtların sıfırlanması için bu girişilen mücadelede neler olduğunu takip etmeye devam edeceğiz. 2005 yılında Kyoto protokolünün imzalanıp onaylanması için dünyanın birçok ülkesiyle birlikte İstanbul'da yapılan mitingin örgütlenmesinde pek çok programcısı aktif rol aldı. Bu konuda yapılmış ilk uluslararası meeting olan bu etkinliğin İstanbul ayağı, Londra'dakinin ardından dünyadaki ikinci en yüksek katılımlı meeting oldu. Radyo 2014'te yeryüzünün dört bir yanından New York'a gelen 400 bin kişinin katıldığı tarihi halkların iklim yürüyüşünden eşsiz bir yayın maratonu gerçekleştirdi. Kâr amacı gütmeyen radyo, karşılaştığı onca engele rağmen bağımsızlığını koruyarak hiçbir çıkar grubuna bağlı olmadan çalışmalarına devam etti. Bağımsızlık, çeşitlilik ve ifade özgürlüğü ilkelerine hep bağlı kaldı. Bağımsızlığının sürdürülebilir olması için 2004 yılında dinleyici destek projesini başlatarak kurucuların ve gönüllü programcıların kolektif çabasının dinleyicinin katılımıyla tamamlanmasını sağladı. Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız şu anda. Böylece dinleyicilerin sürekli maddi katkısı ve fikri katılımıyla sürdürülebilir kalıcı bir mecra oldu. Türkiye'de ve uluslararası alanda toplam 60 ödüle layık görülen radyo, 239 programcının ürettiği 142 farklı programıyla halen 7 gün 24 saat yayınına devam ediyor. Bağımsız müziği tanıtma ve yerel sanatçıları desteklemeye özen gösterdiği, sosyal ve kültürel alanda yerel sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kültür kurumlarıyla işbirlikleri de kurarak, Öncü olduğu için, çalıştaylar, kültürel etkinlikler, şenlikler, sergiler ve halka açık forumlarla toplumun farklı kesimleri arasında diyaloğu teşvik ettiği için, 2023 Uluslararası Hrant Dink ödülü sahibi, kendi şiarıyla kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo. Açık Radyo'nun kurucusu Ömer Madra'yı ödülünü almak ve konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhaba herkes. Müteveffa oğlum Cem Madra'nın yaklaşık 30 sene önce ortaya attığı delice fikri Fikre daha doğrusu 92 kişiyi de her nasılsa ortak etmeyi başararak kurduğumuz Topluluk Radyosu Açık Radyo bu yıl Rantling ödülüne layık görüldü. Radyomuzun ve programcılarımızın yıllar içinde layık görüldüğü ulusal ve uluslararası ödüllerin 61.si ve şüphesiz en değerli olanlarından biri bu. Ödülü tüm radyo ekibi adına almaktan duyduğum gurur ve mutluluğu Size tarif edemem. Açık Radyo %99'u gönüllü çalışan ve toplam sayıları artık 1400'ü aşmış bulunan programcılarıyla birlikte neredeyse 29 yıldır dünyanın ve ülkenin en can alıcı haberlerini yorumlarıyla birlikte dinleyicisiyle paylaşma gayreti içinde. En acil meseleler üzerinde satır aralarında kıtalar arası yolculuklar, kuşaklar arası sohbetler gerçekleştirmeye çalışıyor. Ayrıca dünyanın neredeyse tüm müzik türlerini, neredeyse tüm dillerde hatta yok olan dillerde bile söylenen, bilinen, tüm müzik aletleriyle çalınan şarkılarını, yeryüzü canlılarının, yani kurtlarının, kuşlarının, balinaların, balıkların, seslerini, lakırdı ve takırtılarını ...tüm toplumla paylaşmaya girişiyor. Tüm bu sesler, tınılar, düşünceler, yorumlar, şiirler, şarkı ve türkülerle... ...anlatılması elzem olan hikayelerle dinleyicisini olabildiğince enforme edip... ...ona bir çeşit esin kaynağı olmaya ve böylelikle ortak bir çabayla... ...dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışan bir kurum. Ona... Bir müşterek de diyebilirsiniz pekala. Ormanlar, parklar, bahçeler, kamu kütüphaneleri gibi. Kütüphane demişken radyomuzun kültür, müzik, edebiyat, sanat, antropoloji, şehircilik ve benzeri konulardaki binbir programından türeyen 27 kitaba yarın bir yenisinin ekleneceğini müteveffa programcımız film eleştirmeni, oyuncu, yazar, Cüneyt Cebenoyanın sinema programlarından aktarılan bu kitapla Açık Radyo Kütüphanesi'nin biraz daha zenginleştiğini bu vesileyle sizlere taze haber olarak da aktarayım. Radyomuzun 1995 yazında yayınlanan manifestosu haysiyetli işler yapmak lazım diyor ve devam ediyor. Hiçbir çözüm üretmeyeceğimize söz veriyoruz. Olsa olsa. Dünyadaki meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler getirmeye çalışabiliriz. Size bir şey vermek istemiyoruz. Mümkün olduğu oranda sizden bir şeyler almak istiyoruz. Çünkü bu bizim ortak projemizdir. Evet, radyomuz o gün bugündür bağımsız yayıncılığını esas olarak dinleyicisinin desteği yani Kişisel sponsorluğuyla gerçekleştirme uğraşını var gücüyle sürdürüyor. 20 yıl önce başlattığımız dinleyici destek projesinin hemen başında konuğumuz olan sevgili dostumuz ve programcımız Hrant, bakın nasıl tarif ediyor bu radyoyu? Açık radyo benim için belki bir cümle şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yozlaşmış entelektüel performansının bence Kendini koruyabilmiş, kendini estetize edebilmiş, kendini bir köşede yoğunlaştırabilmiş yegane sığınağıdır diyebilirim. yani savunma alanıdır diyebilirim. Öyle düşünüyorum. Başından beri koymuş olduğu programlarla, ülkelerle ve o kitlesiyle, kucakladığı kitlesiyle, konuklarıyla, mücüyle, kültürüyle, her şeyle yani... Sıra danlığın değil, sıra dışılığın ama aynı zamanda da olağanlığın olması gerekenin e, tek yapılabildiği yer gibi gözüküyor benim görebildiğim kadarıyla. Ben de hemen şunu ekleyeyim. Sevgili Hrant'tan bizlere miras kalan Agos gazetesine Açık Radyo'da 2012'de açtığımız pencere, Radyo Agos neredeyse 12 yıldır püfür püfür taze temiz hava estiriyor. Ana hedefimiz özgür, demokratik, eşit ve barışçı bir toplumun var edilip yaşatılması için mütevazı bir katkıda bulunmaktan ibaret. Barış mesela. Daha ilk yayın gününden itibaren o sırada keskin nişancıların amansız ateşi altında inleyen Bosna Hersek'ten sivillerin günlük hayat hakikiye hikayelerini içeren Saray Bosna günlüğünü aylarca canlı olarak naklen yayınladık Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Batı ülkelerinin 2003'teki Irak istilasına karşı daha 17 ay öncesinden başlayarak tavır aldık 17 Şubat 2003'te tarihin en büyük barış protestolarından birini müteveffa evet. dostumuz şair ve aktivist Ronnie Margulies Londra'dan canlı nakletti 1 Mart'ta ise aynı yıl Kızılay Meydanı'nda on binlerin savaşa ve tezkereye karşı protesto seslerini, sedalarını canlı yayında ilettik. Maalesef önlenemeyen bu saldırı savaşının getirdiği yıkımın hesabının sorulması için toplanan Irak Dünya Mahkemesi'nin darphane amiredeki son oturumlarını da üç gün boyunca gene canlı yayında naklettik. Onu takip eden yıllarda bu en temel meseleye ilişkin yayınlarımızı hiç aksatmadık. Ülkede ve dünyada, deyim yerindeyse barış bayrağını şu günlere kadar elden düşürmedik. 2001 yılında faaliyete geçen Açık Radyo Web Mekanı'nın kuruluş manifestosunda da şu dileği yerine getiriyorduk. Şu dileği dile getiriyorduk. Sahip olmamız gereken en temel değerlerden özgürlük ve Demokrasinin yalnız kendi başlarına bir değer olmakla kalmayıp muhtemelen varlığımızın sürdürülebilmesi için de zorunlu birer unsur olduğunu ispat etmek için düşünmek zorundayız. Açık radyo, internet mecrası, podcastları, seçme makale, çeviri ve yorumları, yayınların bir kısmının transkripsiyonları, dinleyici mektupları... Ve dikkatle seçilmiş görsel malzemeleriyle radyonun bu alandaki öncü çabalarının iyi bir dijital aynası olarak günümüze kadar geldi. Noam Chomsky ile 2002 sonunda yaptığımız derinlemesine mülakatte, ünlü düşünür ve aktivist, özgürlükleri savunmak açısından Türkiye entelektüellerinin Batılılar için birçok açıdan esin kaynağı olması gerektiğini, ve Batı kültüründe bunun bir örneği olmadığını şöyle dile getirecekti. Örnek olarak Türkiye'yi ele alalım. Türkiye birçok açıdan Batılı entelektüeller için bir esin kaynağı olmalıdır. Entelektüel sınıfın, hatıra sayılır bir kesiminin,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 Bütün tarihinde olmadığı gibi batının günümüzde de hiç yok. Bir diğer konu deprem. Depremler ülkesi Türkiye'de açık radyonun bir deprem radyosu şeklinde çok özel bir yayın faaliyeti gerçekleştirdiğini de burada söylemek gerekir herhalde. 17 Ağustos 1999'da Gölcük depreminin ilk birkaç saatlik şaşkın salaklığını üzerimizden attıktan sonra Ardime oluşturduk Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'ni. Tüm formatı değiştirdik ve radyoyu tam iki ay boyunca kesintisiz bir telsiz haberleşmesine dönüştürüp ihtiyaçlarla imkanları buluşturan bir köprü olmaya çalıştık. Ana slogan çatlakları sıvama sıvatma idi. Deprem radyomuz 12 uluslararası gazetede BBC radyolarında ve televizyon kanallarında haber ve referans kaynağı oldu o zaman. Deprem ve afetlere hazırlık ve yardım konusundaki altın saatler programımız o günden beri 24 yıldır kesintisiz devam etmekte. 2023'ün 6 Şubat'ında Maraş merkezli büyük depremlerden sonra aylar boyunca depremlere ilişkin günlük programlar gerçekleştirdik. Birçok programcımız yerlerini altın saatlere devretti. Bir bölümü de halen sürdürülmekte. Son olarak iklim krizi. Kelimenin her anlamıyla can alıcı, en can alıcı hikaye bu. Genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in editörlüğünü yaptığı iklim kitabında dediği gibi, dünyanın en büyük hikayesi, sesimizin ulaşabileceği her yerde, Hatta daha da ötelerinde konuşulması şart olan hikaye. Neredeyse kuruluş yıllarımızdan başlayarak gittikçe ve hızla artan bir yoğunlukta hem söylememizle hem eylemimizle bu hikayeyi anlatmaya, kitlelerle paylaşmaya çalıştık. İklim zirvelerini Kopenhag'dan itibaren ısrarla takip ettik. New York'ta Manhattan adasını kaplayan 400 bin aktivistin dev dalgasında surf yaptık. Ben büyüyünce de yaşamak istiyorum pankartı taşıyan küçük çocuğa mikrofon tuttuk. Elimizden hiç düşürmediğimiz pankartta iklimi değil sistemi değiştir yazıyordu. 2018 sonbaharında 15 yaşındaki grevci Greta'nın tarih değiştiren okul grevini 2 gün sonra mikrofonlarımıza ve web sitemize taşıdık ve ondan sonra da daima takipte kaldık. 2 ay sonraki iklim zirvesinde Polonya'da yakaladığımız iklim aktivisti açık mikrofon, açık radyo mikrofonuna şöyle dedi. Türkiye'de de çok sayıda genç iklim aktivisti var diyor İnci ve soruyor soruyor Katunbergi. Uh, e, of... Onlara ne mesaj göndermek isterdin? Şöyle cevaplıyor Katunbergi. But we need to understand what is happening right now and we need to hold the older generations accountable for this mess. neler olduğunu anlamaya ihtiyacımız var. Bizden yaşlı kuşakları yarattıkları. Ve bizim de içinde yaşamamızı bekledikleri bu keşmekeşlerin sorumlu tutmamız gerekiyor. Ve sesimizin duyulur olmasını sağlamamız, değişim sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü tehlikede olan geleceğimiz. Çünkü tehlikede olan bizim geleceğimiz diyor Greta. Ve işte evet. 28 yıl boyunca sayısız programda kuzey kutbundan güney kutbuna, tropikteki yağmur ormanlarından yüce karlı dağlarda eriyen buzullara, oradan en derin deniz diplerine cehennemi yangınlarla kasıp kavrulan kadim ormanlardan kömür için hunharca kesilen akbelen ağaçlarına uzanan destansı bir yayın yolculuğu bu. Greta gibi söylersek, bu hikayeyi herkese anlatmanın ve hatta belki de onun sonunu değiştirmenin zamanı hepimiz için geldi artık. Yayınlarımızın ülkedeki genç iklim aktivistlerinin bazılarının yetişmesine ön ayak olduğunu da söyleyebiliriz pekala. 11 yaşında iklim krizini açık radyodan duyan bir çocuk, şimdi dünyadaki sayısız genç iklim aktivistiyle düzenli röportajlar yapıyor. İklim eylemlerinde başı çekiyor. Siyasi yöneticileri harekete geçmedikleri için dava edenler arasında yer alıyor. Evet, Cumhurbaşkanı da dahil dava edenler arasında. Ve haftalık radyo programını kendinize, sevdiklerinize, gezegenimize iyi bakın diye kapatıyor. İlginç ve güzel bir tarihi rastlantı da şu... Bitirir, bitiriyoruz artık yangınlar seller ve kuraklıklarla geçen azgın dehşetengiz bir yazın ardından gezegen dört nala felakete koşarken tam da bugün yani 15 Eylül'de dünyanın tüm kıtalarında binlerce şehirde milyonlarca iklim aktivisti fosil yakıtlara son verilmesi ve iklim adaleti sağlanması için greve gidiyor gitti son söz İklim yıkımı, yıkıcı savaş ve çatışmalar, gittikçe büyüyen mülteci sorunu, en büyük tırnak içinde savunma silahımız olan demokrasinin pek çok yerde darbeler alması, bunları alabildiğine saran riyakarlık, sahtekarlık, ahlaksızlık, habaset ve yalan furyasıyla birlikte bir kabusa dönüşmekte olan dünya ortamında, Açık radyo şaşmadan yoluna devam ediyor. Yoluna devam etme çabasında. Öyle iğrenç bir ortam olabiliyor ki zaman zaman bu eskilerin edep yahu sözünü tekrarlamadan edemiyoruz. Ama anında toparlanıp kendimize dönüyor. Ödeb yahu diyoruz. Yani özgürlük, demokrasi, eşitlik, barış. Bu ödüle layık görülmemiz müthiş bir kıvanç ve mutluluk kaynağı. Ödülü bugüne kadar emeği geçen tüm programcılar ve ezici çoğunluğu benden en az bir kuşak küçük olan tüm değerli çalışma arkadaşlarım adına kabul ettiğimi söylemeliyim. Hepinize sonsuz teşekkürler. rantın eski ve yeni arkadaşlarına en içten sevgi, saygı ve selamlar. İyi ki doğmuşsun Rand. Yaşanabilir, barışçıl ve demokratik bir dünya için ses çıkarmaktan Asla korkmayan Açık Radyo'yu gönülden tebrik ederim. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta sonu biz Açık Radyo kolektifi üyeleri, sevinçleri ve hüznü aynı anda peş peşe, iç içe yaşadık. Seviniyorduk çünkü 15 Eylül akşamı az önce kayıtta da dinlediğiniz gibi Uluslararası Frant Dink ödülünün 15 sinde Kolombiya'dan Jose Alvear Restrepo Avukatlar Kolektifi ile birlikte radyomuz bu ödüle değer bulunmuştu. Yine seviniyorduk ki mütevefa arkadaşımız Cüneyt Cebenoya'nın kitabını imece usulüyle yayıma hazırlamış ve onun doğum gününde Erguvani İstimbot'u yeni seferine yolcu edecektik. Tam da bunlara sevinirken arkadaşımız Gökhan Abur'un ölüm haberini aldık. Dün sabah bir denizci arkadaşım aradı. İsmail Selek aslında... Uzun yol kaptanı ama kısa bir süre önce İstanbul şehir hatları vapurlarında kaptanlık yapmaya başladı. E o da okul yıllarında Gökhan Abur'un öğrencisi olmuş ve dünyanın neresinde olursak olalım arayıp provamızdaki hava durumuna dair ne zaman telefon açıp bilgi istesek hemen açardı telefonunu ve bize uzak denizlerde de kılavuzluk yapardı diyordu. Geçen haftalarda söz ettiğim İmroz söyleşileri listemde İsmail'de yer alıyordu ve Kasım ayında Açık Denizleri, İmroz'u ve öğretmen Gökhan Aburu'da konuşacağımız bir söyleşi yapmaya karar verdik İsmail'le. Cüneyt Cebenoyan 2014-2016 yılları arasında Açık Radyo'da yayınlanan sinema programına Erguvani İstimbot adını vermişti ve her hafta farklı bir konukla bir film üzerine tadına doyulmaz sohbetler yapıyordu. E peki programın adı nereden geliyordu? Sorumun yanıtını geçen gün yayınlanan kitaptan öğrendim. Programın adının nereden geldiğini geçmeden İstimbod'dan da kısaca söz etmem gerekirse görenlerimiz vardır, anımsayacaklardır. Galata Köprüsü'nün altından geçerken bacasına tıpkı Galata Kulesi'ne reverans yaparak gibi Erek geçen çatanalar vardı bir zamanlar. E, buharla çalışan bot anlamında istimbot derdi büyüklerimiz onlara. E, Cebeno'ya'nın e, programı adını Manaki kardeşlerin çektiği ve Ayas Stefanos'taki Rus abidesinin yıkılışını filme alarak e, Türk sinema tarihinde film çeken ilk kişi olma umanını taşıyan Fuat Uskunay'ın elektrikçi çırağı olarak görev aldığı Sessiz Sinema Klasiği Erguvani İstinbot'tan alıyormuş. E bu film aynı zamanda Türkiye sinemasının ilk konulu uzun metrajlı filmiymiş. E rivayete göre e Boğaz kıyılarındaki ilk Erguvan ağacının ilk çiçeği açtığı günün sabahında Sisler arasından bir istinbot süzülerek Boğaz kıyılarından geçer. İçinden hüzünlü bir kadının sesinden hüzünlü bir şarkı duyulurmuş. Kimileri erguvanların açmak için istinbotu beklediğini. İstimbot'un boğazda görünmediği bir yıl Erguvanların da açmadığını dedelerinden dinlediklerini söylermiş. Ve bu tuhaf olaydan etkilenen Manaki kardeşler babasının kendisini sevdiği gence vermemesi üzerine kendini bir Erguvan ağacına asarak intihar eden bir genç kızın hikayesini anlatan Erguvani İstimbot adlı filmi çekmişler. Filme göre... Genç kızın ruhu Erguvani bir istimbotla boğazı dolaşır ve sevgilisini çağıran şarkılar söylermiş. Film ne yazık ki Puat Uskunayın sebep olduğu elektrik kontağından çıkan yangında yanmış ve bugüne hiçbir izi kalmamış. E, Uskunayın filmi kıskançlıktan yaktığı da rivayet olunur. Sessiz sinema oyunlarında popüler bir film adı olan Erguvani İstimbot ne filmi gören bir kimse ne de Varlığını kanıtlayan bir belge kalmadığı için hep şüpheyle ve böyle bir film olmadığı iddiasıyla karşılaşmış. Cüneyt Cebenoyan'ın kitabı geçen hafta yayınlandı ve kitapçı raflarındaki yerini aldı. 16 Eylül Cumartesi akşamı İKSV salonun Şişhane'deki binasında Cebenoyan'ın ailesi, arkadaşları ve açık radyo programcıları ile bir araya gelerek hem Cüneyt Cebenoyan'ın doğum gününü kutladık ve hem de Erguvani istinbuto yeni seferine uğurladık. Şimdi izninizle Ömer Madra'nın cumartesi gecesi yapılan toplantıda kitapta da yer alan sunuş yazısını kendi sesinden dinletmek istiyorum. Breviz, ya da radyo İtalyan sinema kurançısı ile çok bundan 100 yıl önce yaptığı tanımlamayla sinema. Dünyada mevcut olan altı sanat dalını yani mimari, enkel, resim, müzik, dans ve çizmeyderiyatı kapsayı, kendi içinde bütünleştiren 7 sanat sayılır. son sanat. Tabi sanat derken tıp ilminin babası olarak anılan Kos adalı iki ve düşünür hipokratesinin o günlüğü girizgahı adla geliyor. Hayat kısa, sanat uzun, Fırsat geçici, denek teknikli, muhakeme zor. Bu aforizmada sanat, ustalık, marifet, zaman anlamına gidiyor daha çok. Yani ustalık zaman istiyor. Ve ne yazık ki, iklim krizinin artık kapıya dayandığı, hatta kapıyı kırıp içeri dalmakta olduğu günümüzde, ustalığımızı geliştirecek zaman artık hiç kimse için, Pek kalmadı diyelim biz. Sevgili dostumuz Cümeyti Cebenayan ve ciddi bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir geografi sitesinde belirtildiği gibi birkaç yasa yaşama sığabilecek felaketleri art arda yaşamış ancak bu olağanüstü acıları büyük bir olduğunu ta indik ayakta durmayıp aşarmış bir olgun kişilikti. Hayatın kısalığını sanatın uzunluğuna ya da derinliğine olarak aşmış olduğu rahatlıkla söylenebilir. Gazeteci, oyuncu, sinema yazarı ve film eleştirmeni yanı sıra açık radyoda zim yıllar boyu yapımında bulunduğu müzik programlarıyla sıkı bir radyocu kimliğine de çoktan kavuşmuş. Ama asıl Tüm sanat dallarını kapsayan ve benliğinde bir sihirli sinema sanatını kanunların tanınmamasında yer almamasına rağmen, Bertolt Brecht'in tanınmamasıyla o sihirli kutu radyonun benzersiz kolektif sanatıyla mükemmel bir buluşturan Erwin Steinrot programları dizisiyle cüneytin de daha yüksek bir aşamaya geçtiği söylenir. İnanız'ın tüm seslerine, renkleri ve titreşimlerine açık radyonun bu program dizisinde Cüneyt sinema aracılığıyla, sinema sanatı aracılığıyla tüm sesleri, müzikleri, renkleri, titreşimleri ve onların yanı sıra yeryüzünün ve gökyüzünün hatta uzayın görüntüleri evet onları da radyonun mikrofonları üzerinden herkese hepimize ulaştırıyor. Gazetecilerle, sinemacılarla, belgeselcilerle, oyuncularla, yönetmenlerle, psikanalistlerle, eleştirmenlerle, radyocilerle, şairlerle, filozoflarla, hikayecilerle, romancılarla, müzisyenlerle, etnologlarla, akademisyenlerle, sinema severlerle ve sıradan seyircilerle deri sohbetler gerçekleştirerek yaptım. Toplumsal ve sınıfsal mücadeleler sinema içinde sinema kuleşi, öz düşüğüm, öz yıkım, yabancılaşma kuramları, maskelerin rolü, personalar, voyeurism, Platon'un mağara alegorisi, çizgi roman estetinin, 68 olaylarını önceden öngörülmesi ve şimdilerde hatta 2 önce Naomi Klein'in yeni yayında açtım dolayısıyla gündemde iyice ön sıraya çıkan Doppelkengel kuramı, sanat ve politika ilişkisinin, sanatın zorluğunun hepsi, hepsi konuşmuyor. Sanatın zorluğu hakkında Marx'ın, sanatın tadına varmak için sanat kıyısına sahip olmalısınız. Sözcü, işinliği ve tatlıdır. Bu konuklarının seçtiği filmler, sinema kuruluşlarının toplumda oynayabilecekleri öncü dördler, Fransa'da ve onun peşi sıra Türkiye'de erkenden kurulan tekler, onların şair, yazar ve aktivist kumcuları, onların edebiyat faaliyetleri, yazı ve şimdileri, yönetmenlerin ve oyuncuların hayat hakikiye hikayeli, hepsi İdik Didik Didik. Filmler, o alışılmış deyimle spoiler verme kaygısı hiç görülmeden özetlendi. Hepsiye uygun düşen müzikler çalmıştı. Ne bütün bunlar, kimse tarafından bilgi, bilgiçilik taslanmadan gerçekten tevazu içinde yerine getirildi, tecihine getirildi. Evet, sinema yazının başında söylediğiniz gibi tüm sanat dallarının birleşmesinde ama şimdi en güvenilir bot programırdan birlikte kolektif radyo sanatıyla da bütünleşerek bir sekizinci salat dağı o ve diye Neden olmasın? Malzeme için radyo manisine müzile olarak radyo sinemani. Bu Yeni sanatın yenilgi ve da işte elinizde tutmakta olduğunuz kitapla gerçekleşmiş bulunuyor. Bir müşterek olduğumuz sık sık dile getirmekten gurur duyduğumuz açık radyonun benzersiz programcilerinin, inneçlerinin ve çalışanlarının, cileitin sendiri eşit ve kızımlı sözleri bir katkılarıyla ortaklaşa olarak ortaya çıkarılan en bu bot ayrıca. 28. yayın yılını bitirmekte olan küçük radyonun içinden doğuk yeşeren yirmi kitap olma özelliğiyle taşıyor. bu İstemot'un iskeleye dönüş seferinde uzaklardan bir yerden üstüklü bir şekilde gözlüğü attın eminim. Ve gene adın gibi biliyorum ki sevgili Tayfun Peşselimoğlu'nun kitap hangi sözünde belirteceği gibi uzaklarında yine bir tek onda gördüğüm ve de en çok ona yakışan o hem açılı hem de alaylı var şıngar. Tıpkı programlardan birinde senin dediğin mi Hayat zor, insan olmak çok. Ne yapalım? Olsun varsın. Biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz işte. Sıpkı senin tep yaptığın gibi. 16 Eylül Cumartesi akşamı Şişhane'deki İKSV salonda mütevefa arkadaşımız Cüneyt Cebeno'ya'nın doğum gününde... O gün yayınlanan Erguvani İstimbot kitabının tanıtım toplantısında Ömer Madra'nın sesinden kitapta yer alan sunuş yazısını dinledik. Erguvani İstimbot kitabında yer alan her program metnenin altında, o programda yayınlanan müziklerin de listesi var. Babil'den sonraya Eleni Karahindru'dan dinleyeceğimiz Deniz Kukan iki şarkıyla devam etmek istiyorum. Önce Theo Angelopoulos'un Kithera'ya yolculuk filminden bir ezgiyi ve ardından da Paralyas'ın şarkısını dinleyeceğiz. Τγια γάπι δω σουμου να μουγλικάνεις τη ζωή Τ μιρεε χδγα πη Τ ιλερέ χκμή Cüneyt Cebenoya'nın 2014-2016 yıllarında her hafta farklı bir konukla bir film üzerine tadına doyulmaz söyleşiler yaptığından söz etmiştim. Erguvani İstinbot kitabı bu söyleşilerden oluşuyor ve her yazının altında o programda çalınan şarkıların listesi de var. Cüneyt oyan 1 Aralık 2014'te Buket Cengiz ile Theo Angelopoulos'un Sınırlar Üçlemesini konuşmuşlar. Bu üçlemede Leyla'yın Geciken Adımı, Ulys'in Bakışı ve Sonsuzluk ve Bir Gün filmleri yer alıyordu her üç filmde coğrafi, tarihi ve kişisel sınırlar üzerine yapılmış filmler, 1990'lı yıllar, işte sosyalist blok çatırdıyor, ayrı düşmüş insanlar, bölünmüş halklar ve aynı zamanda iletişimin sınırları, kişisel sınırlar üç filmin ana temasını oluşturuyor. Buket Cengiz, söyleşide üçlemenin son filmi olan Sonsuzluk ve Bir Gün ile Plus'un bir yerde ölüm düşüncesini çürütmek, bir taraftan da sonsuzluğu sanatla, dille yaşatmak istediğini ve sonsuzluğun, ölümsüzlüğün hayatı sanatla zenginleştirerek yaşamanın, üretmenin gücünü hissettirdiğini vurguluyordu. Şimdi sonsuzluk ve bir gün filminden müziklerle programa devam etmek istiyorum. Önce bir Eleni Karahindru bestesi By The Sea. Ve ardından yine Eleni Karahindru'nun film için yaptığı sonsuzluk teması üzerine varyasyonlar dinleyeceğiz. Babil'den sonranın sonuna geldik. Açık Radyo programcısı, mütevefa arkadaşımız Cüneyt Cebenoyan'ın 2014-2016 yılları arasında Açık Radyo'da yaptığı Erguvani İstimbot programı söyleşi metinlerinin yer aldığı kitap geçen hafta yayımlandı ve kitap evlerinin raflarındaki yerini aldı. Bu kitabın telif geliri bütün çocuklar bizim derneği tarafından düzenlenen Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları için fon olarak kullanılacak. Sizler de bu kitabı satın alarak Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları projesine destek olurken aynı zamanda da Cebenoyan ve konuklarının tadına doyulmaz sinema söyleşilerini okuma keyfini yaşayabilirsiniz. Geçtiğimiz ay gazeteci Melike Çapan'ın hedef gösterildiği için iptal etmek zorunda kaldığı, İmroz'da 1964 yılının da yaşananları anlattığı, yeniden buluşacağız sergisinde gösterilmesi planlanan İmroz'un 1964 Belliği isimli belgeseli, dün bu başlangıç biz yine yeniden buluşacağız mottosuyla sosyal medyada gösterimi açıldı. Bir de konser haberi vermek istiyorum. 1986 yılından bugüne her yıl 20 Eylül'de düzenlediğimiz Ruhi Su Anmak konseri çarşamba akşamı Cemal Reşit Rey konser salonunda tekrarlanacak. Konserin davetiyeleri çıktığı gün tükendi ama konsere gelemeyenler üzülmesinler. Haftaya pazartesi Babil'den sonra da Ruhi Su Dostlar Korusu'nun geçtiğimiz günlerde şefliğini üstlenen ilk kadın şefi günsel'in Çetinkaya program konumu olacak programda konserden seçtiğimiz şarkıları da dinleyebileceksiniz Babilden sonranın bütün program kayıtlarına programın YouTube kanalından ulaşabilirsiniz kanalın kapak fotoğrafının altında program arşivinin linki var programı Babilden sonranın Facebook Instagram ve Twitter hesaplarından da takip edebilirsiniz. Ömer Madra geçen akşam Cüneyt Cebenoya'nın doğum gününde yaptığı konuşmada onun bir yazısından hayat zor, insan olmak daha da zor alıntısını yapmış ve ardından konuşmasını ne yapalım olsun varsın biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz tıpkı senin hep yaptığın gibi cümlesiyle kapatmıştı. Babil'den sonrayı Eleni Karahindro'nun Theo Angelopoulos'un Kiteraya yolculuk filmi için yaptığı tanrısal bir şarkısıyla kapatmak istiyorum. Programı sizlere ulaştıran Andre Grisco'ya çok teşekkür ediyorum. Haftaya pazartesi 13'te sizlerle yeniden buluşabilmeyi umuyorum. Hepinize gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Babilden sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan ERCİMENT GÜRÇAY